عشق کردی Çıkkasıydı. Merhaba Kainat. Bugün 30 Eylül Cuma. Yıl 2011. Ay 9. Gün 273. Hızır 148. 1432 Hicri Zilkade 3. 1427 Rumi Eylül 17. Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin doğumu 1207. Turna geçimi fırtınası. Yağmur. Beni varlıklı sanıp da yanıma gelmiş iken... Eli boş gördü hemen gitti dönüp bakmayarak. Anladım ki o zaman taktığı bir çift küpeden verilir altın olan bir yere elbette kulak. Mevlana Hüseyin Rıfat Günün tarihi 1207 yılında 804 yıl önce bugün Düşünür Mevlana Celaleddin Rumi Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası Bahadid'in Veled ile birlikte Konya'ya yerleşti.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 ...ve fihi mafihdir. Yemek listesi gün 273. Tavuklu hünkar beğendi. Pilav, salata. Büyük, Büyük saatli tam marif tam. takvimi. But little does she know that when she left that day, along with her she Açık Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı. Haftanın son Açık Gazetesini de açılışını yaptık. Ömer Madrem Ayrılgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet yağmur yağıyor İstanbul'da. Bazı yerlerde şimdiden endişe duyuyorum. Yani acaba bazı yerleri sel basar mı diye. Çünkü hiç akla uzak olmayan artık akla gelen her türlü şey olabiliyor Ama biz yumuşak bir şekilde karşılamak üzere sonbaharın ilk yağmurları diyelim bunlara The Cascades grubundan yağmurun temposunu dinle diye şarkısını dinle diye bir şarkı Listen to the Rhythm of the Falling Rain adlı bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Şimdi bugünkü haberleri bir şekilde e, özetleyebiliriz. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri bir araya gelmiş. içerik tartışılmamış olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Gül'ün BDP'den bir heyeti de Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği haberini de verelim. PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk ve Hinere kampları Türk savaş uçakları tarafından bombalanmış. Ve Bağdat yönetiminden bir kez daha tepki iyi gelmiş. PKK'nın öğretmen kaçırma eylemlerini protesto eden kamusen üyelerinin de İstanbul dahil çeşitli illerde yürüyüşler yaptığı haberi de var. Önemli bir gelişme olarak askeri, askerle polisin birlikte sakladığı haberi var. Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili gözaltıların üstüne özel yetkili savcılar altı askerin sorgusunu tamamlamış. Fakat yeni bilgiler, adam akıllı, e, endişe verici bazı yeni şüpheleri de ortaya getiriyor. Yani kara kutuda emekli bir yarbayın bulunduğu BBP lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği bu şüpheli helikopter Kazası soruşturması askerle polisin birlikte sakladığını gösteren bir yere ulaştığını söylüyor. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından bahsediyoruz. Komisyon Başkanı Ali Kaynak cep telefonu sinyallerinden alınan bilgilerle çözülen ve helikopter enkazını yerini yaklaşık olarak gösteren haritanın jandarmayla birlikte emniyete de gittiğini belirlendiğini açıklamış. Maraş Emniyeti'nin haritayı buna rağmen validen gizlediğine dikkat çekmiş Ali Kaynak. Ve emniyet haritayı uzun süre inkar etti demiş. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çok ağır bir yazı yazarak bu bilgiyi aldık demiş. Evet. Ve bir de Radikal Gazetesi'ne. Bugün gazeteler elimize ulaşmadı maçtan dolayı. Onun içinde bazı Türkiye'den özellikle haberleri vermekte zorluk çekiyoruz. Bir... Ama maç her şeyden önemli. Evet tabii. Biraz da yağmur yağdı ona da bağlı mı bilmiyorum. Ama bir haber görmüş olduğumuzu internet üzerinden... Ha bu şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle Batman'daki saldırı olayı ile ilgili... Radikal Gazetesi e, polisin e, saldırı görüntülerini e, kaydeden, Mobese, kaydeden Mobese kamerası görüntülerini basını dağıttığını e, haber yapmış. Onu da ancak internetten görebiliyoruz. Elimizde gazete yok. Evet. Biraz zorlanarak. Ne ee, diyor onlar da? İnternette polis denmiş bir tapaç Hazırlanan animasyonla tüm detaylarıyla açıklayıp görüntüleri Krokilerle basına dağıttı denmiş görüntülerde gasp ettikleri beyaz renkli otomobille pazartesi gecesi Batman'a gelen 3 e, PKK'lı eylem yapmaya gittikleri Bahçeli Evler Mahallesi Aydın Konak Kavşağı'nda e, önlem alan polise ve yoldan geçen sivil otomobili ateş açmaları güvenlik kameralarına yansıdı diyor. Saldırıda mizgin işte daha sonra da e, öğrenleri tekrar sıralıyor. Evet bu e, habere de tekrar önemli dönmemiz e, Ezgi Başarı'nın bir bu konuyla ilgili Radikal Gazetesi'nde yine değerlendirilmesi var. Bunun da değiniriz. Evet, bu öte yandan da Özgür Gündem gazetesinin de değerlendirmesine de değineceğiz. O da karartma operasyonu uygulandı ve olayın e, polis yaptığı halde PKK'ya yıkılmasına çalışıldığı yönünde bir yayını var. Karartma operasyonu, deliller yok ediliyor diye bir manşetten verilmiş. Dünyadaki haberlere de... Bir de tabii e, polisin şüphelendiği bir kadını vurması... E, olayı var. Onu da veririz. Bu kapsamda Bingöl'ün Karlova içerisinde. Öldürmüş mü? Ö ölmüş mü? Yaralanmış mı? Yaralanmış. Evet. Bu da önemli. E, bazı dünyaya da bakıldığı zaman bazı önemli e, pozitif gelişmelerden de söz etmemiz mümkün. Mesela Wall Street'te Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Mali Kalbi olan yerde Bütün polisin Anormal Bastırmasına rağmen Adeta e, şiddet Kullanmasına rağmen Orantısız Wall Street'i işgal edenlerin uzun vadeli olarak Orada kalacağına dair epey ayrıntılı Haberler var Analizler de var Ve radikal hayal gücünü, düş gücünü yeniden canlandırdı ve başka yerlere de yani Occupy Wall Street diye başlayan şey şimdi Chicago, Florida Denver, Los Angeles'a da yayılmış durumda bundan da bahsedebiliriz bir de şeyden belki söz etmek gerekiyor bu petrol boru hattına yapılacak eylemler Obama'nın seçim, seçime Kanada girmesi... Kanada ve ABD arasındaki petrol bu rahatlığı. Evet. Bitumen petrollerinin akıtılmasıyla ilgili. Onunla da ilgili yeni gelişmeler var. Obama'nın seçime tekrar e, girmesine bir yıl, tam bir yıl kala 9 Kasım yanılmıyorsa beyaz evin kuşatılması eylemiyle devam edecekmiş. Bu kuşatma tabii o zaman, isterseniz bir mi? O harfi yaparak. O harfi, evet. evet ee, o zamanın zaten... İyi de iki haber var. Bir HES durdurulması var. Büyük bir proje. Brezilya, ama Brezilya'da diyor Radikal Gazetesi. Halbuki yalnız orada değil. Türkiye'den de. Hukuken durdurulması. Monte'nin. Türkiye'den de Giresun'da dört HES için durdurma kararı var. Onu da önemli belirtelim. Çeşitli yerlerde de direniş haberleri geliyor. Gazze'de ve Atina'da bakanlıkların işgali. Evet şimdi dönelim haberlerimize. Yani yeni anayasa kapsamında, çalışmaları kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi heyetlerinin bir araya geldiği Türkiye'nin en önemli meseyelerinden biri olarak karşımızda yaralan hatta belki de bütün sorunlara bir Çözüm getirecek bir şey olarak görmeyelim ama herhalde şeyde e, önemi de yatsınamaz, inkar edilemeyecek bir durumu var. İçerik tartışılmamış, Cumhuriyet Halk Partisi, Anam Muhalefet Partisi lideri ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında meclisin açıldığı andan itibaren ilk gündem maddesinin yeni anayasa olması ve uzlaşma komisyonu olması konusunda mutabakat sağlanmış. Bu da önemli bir gelişme sayılabilir Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti meclise dönme kararı alan Barış ve Demokrasi Partisi'nden de randevu isteyecekmiş anayasa konusunda. Bunu da pozitif bir gelişme olarak saymamız mümkün olabilir herhalde. Siyasete geri dönüş olabilir mi? Ee, olabilir aslında sanki öyle gibi ee, ama tabii siyasetin de burada üstüne düşeni yapması gerekiyor, içini doldurması gerekiyor. E, aksi takdirde pek bir şey değişmeyebilir. E, bir de şu var tabii, hani e, Türkiye'de şu anda çok e, yani bir yerde bir e, fena bir şiddet sarmalı içine girilmiş durumda yine bunun çözümlenmesi için Anayasa sürecinin e, bitmesi beklenecekse bir hata edilmiş olabilir. Öncesinde azatabilecek başka adımlar da var e, diğer yasalarda ilgili yasalarda yapılacak değişiklikler gibi TMK veya e, TCK gibi yasalarda. Evet. Fakat e, yani bu genel bir dilde kullanılan bu karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan ve e, oldukça ezici karşısındakini ezici kullanılan dilin üzerinde önemli durmuştuk. Hem Mithat Sancarlı hem de kendi aramızdaki konuşmalarda da onda bir Farklılık sanki var gibi geçici olarak olabilir bu ama yani mesela işte bu biraz önce de sünnettiğimiz BDP'nin de, den de randevu isteyeceği meselesi AKP heyetinin ve işte Cumhurbaşkanı Gül'le de BDP'den bir heyetin konuşması Selahattin Demirtaş'ta yaşanan sürece ilişkin görüşleri karşılıklı olarak dile getirdik demiş. Yani. Ama orada şöyle bir şey var. Bunu çeşitli yerlerde yine bu program kapsamında da ele almıştık. İlişkilerin bu derece gerildiği iki tarafında biraz aslında taviz vermesinin zorlaştığı bir ortamda karşısındakini... Ezmeye çalışarak e, yapılan veya atılan adımların çok fazla e, fayda sağlayamayacağı gerçeği de var ortada. Yani şöyle ki hani mesela başbakan çıkıp da biz demiştik e, döneceklerini meclise bakın nasıl döndüler falan şeklinde açıklamalar yaparsa e, veyahut başka türden e, karşıdaki tarafı ezmeye çalışan açıklamalar yaparsa etkisi azalabilir Evet, ben gene de bardağın dolu tarafına bakmaya çalışan bir iyimser olarak şey de söyleyeyim. En bardağın azından bardağın kötü tarafına bakmak değil. Tükürdüğünü yaladı gibi bir laf, yalayacaklar gibi bir... ...insanın midesini bulandıracak nitelikte bir lafı tekrarlamamış olmasını pozitif bir gelişme olarak kabul ediyorum ben. <gülüyor> tamam o zaman. Doğru o pozitif bir gelişme olarak kabul edilebilir. Yani şöyle demiş, siz beni yakından izliyorsunuz ben bu konuda. Biliyorsunuz daha önce BDP'nin de meclise geleceğini söylemiştim. Aynen Cumhuriyet Halk Partisi için de söylemiştim. CHP geldi, BDP'nin de geleceği noktasındaki düşüncelerimi ifade etmiştim. Ve dün de bu beklentimiz yaptıkları açıklamayla gerçekleşti demiş. Yani daha bir diplomatik esnek bir dil kullanma çabası benim gözüme e, çarpıyor. Hatta bu konuda i, biz ilk etapta mecliste grubu olanlarla adıma attık. Anayasa çalışmalarında BDP yer alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine de e, Amerika seyahati dönüşünde de bir şey söyledik. Terörle mücadele siyasi kurumlarla da müzakere de, demiştim. Çünkü neyin olacağını zaten biz biliyoruz, kestiriyoruz diye de bir Biraz tepeden bakan bir ifade kullanılmış. Nitekim şu anda böyle bir durum oldu. Yemin ettikten sonra gruplarını oluşturmaları halinde olur demiş. Çünkü bizim burada ilkelerimiz var. İlkelere dayalı olarak yürütürüz. bu Eğer üçüncü bir grup parlamentoda oluşursa beşli heyetimiz aynı şekilde onlara da randevu mektubunu yazar demiş. Randevu vermeleri halinde de heyetimiz onları ziyaret eder. Gördüğün gibi bardağın bu tarafı bayağı dolu görünüyor. Evet, e, bardağın o tarafı dolu. Bu arada şeye dönelim mi? E, bu Batman'daki saldırı meselesine. Evet, Biraz... öncelikle onu verelim. Sonra da öbür tuhaflığa da. Verelim. İkisinde de bir polisiye. Yeni saldırayım diyorsunuz büyük birlik partisi helikopteri hmm. yeni saldırı ee, zaten Batman. Batman'da emniyet e, kamera görüntülerini olay kamera görüntülerini dağıtmış. İşte çeşitli animasyonlar e, üzerinde anlatmış. E, işte ve şey radikal gazetesindeki haberde mesela işte e, PKK'ların zapt ettiği aracın e, polisi ve sivil araca bu arada kalan sivil araca ateş açtığı görülüyor diyor ama e, yani bir ateş açılması durumu var ama şey yok mesela bazı e, şeylerde şüphelerde devam ediyor. Örneğin e, saldırıda ölen kişilerin e, özellikle Sultan Müzgin ve Sultan Dorunun vücudunda kurşun çekirdeğini rastlanmadı, kurşunların vücutlarını delip geçtiğini söylemiş emniyet. Ezgi Başaran bu soruyu sormuş. Bu, bu, bunun ne önemi var? Hangi Hı silahtan de... çıkan kurşunla öldüğü. Pardon. Evet. Ama delip geçse bile kurşunların iz bırakacağı. Dolayısıyla ne tür bir silahtan çıktığının anlaşılacağı da belirtilmiş. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Bir saldırı var. Ondan sonra ona verilen bir karşılık var. Orada bir şu aşamada Tam olarak zaten e, kimin yaptığı belirlense bile iki taraf üzerindeki de şey kalkmayacak. Kolay kolay bu şüphe bulutu kalkmayacak. İhmal var mıydı yok muydu gibi. Ezgi Başar'ın da bu soruları sormuş. Mesela PKK'ların gasp ettiği otomobilin yolu hem sivil hem resmi polislerce kesilmişti. Duru ailesinin geldiği güzergahta niye yol kesilmedi? Sivil aracın polis araçlarının arasına girmesine niye izin verildi? Birinci soru. 2 PKK'ların otomobilini arkadan bir polis aracı izliyordu. Saldırıya gittiği ihbarı alınmış aracın polislere o kadar yaklaşması nasıl önlenemedi? Evet, başka soruları da Özgür Gündem gazetesi dile getirmiş. Mesela 3 kişiyi katleden mermilerin balistik incelemesi neden başka bir yerde değil de saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen polislerin bağlı olduğu Batman emniyetinde yapıldı diyor. Bir de e, mesela... Polis el koyduğu Mobeze ve iş yerlerine ait kamera görüntülerinden neden küçük bir kesit yayınladı? Çatışma olduysa çatışma görüntüleri neden yayınlanmadı diyor. Çatışma görüntüsü yayınlanmamış mı? Ee, yayınlanmış şimdi. Öyle mi? Evet. Çatışma görüntüleri de var. O zaman bu Özgür gündemin ki zaman aşımına uğrar düşer. Başka görüntülerden bahsediyorlarsa bilmiyorum ama emniyet işte oradaki görüntüleri basına dağıtmış. Orada radikal, çatışma görüntüsü. Görülüyor. Görülüyor mu? Radikaldeki haber. Yani birinden biri yanlış o zaman. Veya eski. Evet ya radikali söyledi. yani biz bizzat bakmış ve görmüş değiliz o yüzden. Görüntüleri demiştim. görmedik biz. Evet, ee, ama radikal çatışma olduğunu belirtiyor. Radikalin de kendisini göremediğimiz için internet üzerinden görüyoruz. Çünkü maç Dolayısıyla İstanbul'un merkezi olan Taksim'e ulaşmadı gazeteler. Ne yapalım? Bu şekilde. Sonuç olarak da elimize ulaşan gazetede de yani ya radikalde de bir eksiklik var ya da özgür gündemde. Bir eskilik veya eksiklik var. var evet. Bu arada başka bir haber daha var. Bu da Bingöl'ün Karlova ilçesinden uyarı ateşine rağmen üzerindeki çarşafı çıkarıp bağıran kadın nöbetçiler tarafından vuruldu deniliyor. Emniyet Müdürlüğü'nün arka binasına girmiş çarşaflı olarak 30 yaşındaki Gülistan Tosun şüpheli hareketlere dikkat çekmiş. Polis dur ihtiyarında bulunmuş. Daha sonra da çarşafı çıkartıp üzerindeki bağırmış. Nöbetçiler tarafından vurulmuş, yaralanmış ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Kadının Psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi deniliyor haberde. Ee, i̇şte daha sonra işte nöbetçiler duru ihtiyarında bulunmuş. Polisin hiç bir... E, kim vurmuş? Polis mi? Jandarma mı? Polis, emniyet. Emniyet. Nöbetçiler duru ihtiyarında bulunmuş. Kadın üzerinde çarşafı atıp bağırması üzerine havaya iki el ateş etti deniliyor nöbetçi. Ardından kaçmaya çalışan kadın ateş edilerek vuruldu. Sırtından yaralanmış ve Karlova Devlet Hastanesi'ne götürmüş. Kaçmaya çalışan kadının yani sırtından vurulması... Nasıl oluyor bilmiyorum. E, bu haberde bir eksiklik var. Ben sana soruyorum. Bugün artık polisi... Muha polis muhabirliği de yapacağız. Zayıftır benim ama. Neyse. Olsun ama her şeyin bir başlangıcı var. Bugün başlıyoruz işte. E, keşke böyle eğitim. kamuoyunda oyunda başlamı açtımasaydım. Koridorda verseydik. Bizi dinleyenler de mi var? İşte 14 kişi falan dinliyorduk tahminim. <gülüyor> şey iyi soracağım. Şimdi kadının... E, Adı neydi Sultan? Kadının adı Gülistan Tosun. Gülistan Tosun'un psikolojik sorunları oldu, tespit edilmiş. Evet. Zaten çarşafını atıp bağırarak kaçması da onu da ifade ediyor evet. olabilir. Polis, polis deden hiçbir psikolojik sorun yokmuş anladığım kadarıyla. Kaçan çarşafını atıp bağırarak kaçan bir kadını sırtından vuran polis de. Bir psikolojik sorun yok değil mi? Vallahi bir e, stres durumu en azından ama olsa gerek diye tahmin ediyorum. Ben de öyle anladım. Yani polislerin ve nöbetçilerin asıl görevi herhalde saldırıya uğrama ihtimalini def etmek. Önce saldırı olursa da onu da def etmek. Ama çarşafını atıp katan, kaçan bir kadının bağırarak vurulması bunu sırtından, her ikisinin, de. sırtından pek ikisine de girmiyor. Bir problem var burada ama. Gerisini aslında kor koridorda tamamlayalım. Haklısın. Tamam. Eğitimiz koridorda mı devam edeceğiz? Evet. Peki. Yaygınlaştırılmış öğretim bu. O ne? İşte koridora yayılıyor. Ha, o şekilde içinde. yaygınlaştırılıyor. Evet. Peki, tamam. Peki bir de Yaparsın. şey var. Şimdi öbür polisiye olaya geçelim. O da son derece tuhaf bir şey. Geçelim. Yani, yani uzun boylu üzerinde durmamak için... Elimizden geleni yaptık ama o bizi takip ediyor. Başından beri takip ediyor hatta. Şöyle, şöyle bir durum var. Yeni Şafak gazetesinde de bugün çok ayrıntılı olarak BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazası soruşturması delilleri kararttığı iddia edilen emekli bir yarbay üzerinde yoğunlaşmış. İlhan Toprak'ın haberi, günün haberi olarak verilmiş Yeni Şafak'ta. Kaza Kırım ekibinde teknik danışmanı olarak görev yapıyormuş. Delil toplayan heyeti bilinçli olarak manipüle ettiği de ileri sürülmüş. Tornavidacılar deniyor, tornavida kullanarak. Bu kadar da basit olduğunu bilmiyordum ben. Bir Do Doctor Who var ya, dizi. Benim hayatta e, bilgi sahibi, biraz fikir sahibi olduğum tek dizi son birkaç yıl içinde öyle diyeyim. E, benim en çok dikkatimi çeken tarafı da o dizinin Doktor Hu'nun zaman ötesi yolculukla yapıyor, yapıyor. Ve çok özel bir canlı grubuna ait. Ve bütün en önemli sorunları uzayda meydana gelen kozmik sorunları bir tornavidayla çözüyor. Bu da biraz Doktor Who'nun bildiğimiz basit bir tornavidası var. Siz biraz rahat. Bundan etkilenmişseniz hiç MacGyver izlememişsiniz. İzlemiştim ama çok zaman oldu ya. Ama bu bütün uzay sorunlarını çözüyor MacGyver. Dünyadaki dünya evet, arasında so sorunların önemi arasında bir hiyerarşi var dolayısıyla. Evet. İkisi de tornavida olabilir ama Tornavida var tornavida var şimdi burada da 5 ayrı kentte başlatılan tornavida operasyonunda 11 muvazzaf asker 2 emekli asker ve 3'ü sivil olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alınmış. Helikopterin enkazından parça söktüğü iddia edilen teknisyen başçavuş Aydın Asıcalı ile teknisyen üstçavuş çavuş Cemal Şahin sorgulanmaya başlamış. Kazadan sonra emekli olanlar var. Pilot binbaşı Mehmet Çağlar Ankara'da yakalanmış. Emekli Yarbay en önemlisi ama kaza kırım ekibinin olay yeri incelemeleri sırasında delil toplanması ve saklanmasında yanlış yönlendirmelerde bulunduğu iddia edilmiş. Ve bu konu giderek giripleşen bir şekilde cerreyen Benim hiç aklıma gelmezdi ama bu dijital çağda. Olağanüstü bir tornavidanın yine yani aynı şekilde çalışıyor olursun. Fakat tornavida hep çalışıyor ya. Onda bir şey yok da siz bu kadar başrolü rol çalacağını düşünmemiştiniz. Düşünmemiştim. Tornavida. Evet. Yani şeyde Ali Bayramoğlu da diyor ki devlet içi güçlerin karanlık eylemleriyle bunları örtbas etme kabiliyetleri ne kadar gelişkinse... Siyasi iradenin bu durumun üzerine gitme imkanları da istenirse o kadar çok. Yani ilk hususluk raporunda Kutlu Savaş'ın Başbakanlık Teftiş Kurulu adına hazırladığı şeyde görmüştük diyor. Cumhurbaşkanına bağlı yeni Devlet Denetleme Kurulu da şimdi bir kaza değil Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kaza bir kaza olmadığı yönünde kimi bulgular ortaya çıkardı. Adreste belli asker daha doğrusu jandarma çünkü görevli olan ve söz konusu parçayı söküp alan da jandarma. Ee, yani kimi insanların örneğin Şener Şık gibi neden tutuklandığı hukuken belli değilken kimilerinin Bitlis Yazıcıoğlu türü olaylara karışanların hala ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor olmaları da kabul edilir gibi bir durum. Değildir demiş Önemli bir çelişkiye de işaret etmiş Ali Bayramoğlu Bu arada ben son bir Bu tornavida ve Polisiye derken Zaman Makinesinden de bahsettik ya Zamanın durmuş olduğunu Tespit ettim bazı insanlar için Heyecanla bekliyorum Arkasından ne gelecek diye yani Kesinlikle durmuş bulabilirsem haberi şey yapacağım ee, İlker Baş bu ha ya ben de gördüm onu evet o, o İlker Baş bu İlker Bey için zamanın tamamen durmuş olduğunu ve onun bir zaman tornavidasında ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ee, PKK olayını bütün terör olayını çözme fırsatı ayağımıza kadar gelmişti. ...kullanamadık bitti diyor... ...1 Mart'ta... Dedi. ...ben de 1 Mart'ta ne oldu diye düşündüm... ...1 ama, Mart 2003'ten... ...ama çok bahsediyor. orijinal değil... ...bence daha orijinal hiçbir şey olamaz... ...ama bu yani daha önce... E, ...genellikle... ...eski asker kaç kişi tarafından söylendi... ...bir de bitirilmesi durumu vardır biliyorsunuz... ...başarılı olarak... ...biz bitirmiştik... ...sonrasındaki politikalar yeniden başlattı... ...biz bitirmiştik mi diyor... onu diyenler de var... Hmm. Yok bu İlker Bey şey demiş tamamen yani bu fırsatı kaçırdık demiş ama biz çok peki neymiş ee, onu hatırlıyor musunuz ee, haberi hala buldum yani fırsat olarak gördüğün neydi acaba 1 Mart 2003'te tezkere reddedildi. Kuzey Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ordularının yanında girmek ve o şeyi de yapmak, konuşlandırmak Türkiye'yi de e, şansı vardı. 40 kilometre içeri girecektik. Son darbeyi de vuracaktık ve işi bitirecektik demiş. Evet. E, bu işi bitirmek bu şekilde görülüyor. Hani e, işte kara operasyonu. ...hava operasyonu vesaireyle... ...PKK olayı... ...tabiri caizse burada... ...bitmiş, bitirebilmiş oluyor. Mesela dünkü Milliyet'ten de bir haber var. İşte bu karakollar... ...PKK'nın kabusu, kabusu... ...olacak şeklinde bir... E, ...haber yapılmış böyle. İnşaat halindeki karakol resimleri falan... ...TOKİ'ye övgüler. TOKİ bitiriyor PKK'yı falan. Evet... ...Absürt Tiyatrosu'nun... Farklı, ...farklı bir sahnesi, sahneleri orada. var. Ee, tekrar... E, Eski sahneye dönersek başbuğun iyi istihbarat planlamayla kandil temizlenir demiş. Kendisinin bildiğim kadarıyla önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı arkasından da epey yıllar süren bir Genelkurmay Başkanlığı da olmuştu. Hadi tek geçmedi. İyi istihbaratta aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama iyi istihbarat ve planlamayla kandili temizleme fırsatını kullanmamış olduğu anlaşılıyor. Benim de bir şeyim var, önerim var burada. İlker Bey'e bir tornavida armağan etmen. Tornavida değil işte Doktor Hu şeyinizden, tecrübenizden siz belki bunda olabilir ya da bir fanus inşa edip böyle oraya koyup PKK dışarıda geri kalan içeride şeklinde bir sistem. Peki, fanusu değiştirebilir miyim? Bir tek ufak bir modifikasyon. Kabul ediyorum teklifini. Tabii. Telefon kulübesi olsun büyüyecek bir telefon kulübesi diyorsun Yok. Küçük, normal. Ama içi çok büyük. Doktor, ha doğru. Doktor Who'nun telefon kulübesi. Zaman makinesi o. Evet. Tamam olur. Olur değil mi? Olur. Dışarıdan telefon kulübesi. Ona hediye edelim. Tamam. Açık kaste.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 field day for the heat a thousand people in the street singing songs and the carrying signs mostly say ray" for our side it's time we stop hey what's that sound everybody look what's going down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 Buffalo Springfield'dan For What It's Worth adlı standart hatta efsane boyutuna ulaşmış. Şarkıyı dinleyerek devam ettik. Buffalo Springfield çok kısa süreli ama son derece önemli şeylere imza atmış bir grup. O grubun davulcusu Kanadalı Dewey Martin'in 1940'ta bugün doğması ...sebebiyle çaldığımız bir parçaydı. E, protesto şarkılarının en önemlilerinden biri sayılıyor. Aslında e, Vietnam Savaşı e, aleyhtarı zannediliyor. Savaş karşıtı tam öyle değil. Tabii ki öyle bir boyutu da var ama... ...asıl yapılma sebebi bir e, iç şey. Polise, e, polis bir bayağı Los Angeles'ta insanların eğlenmesini biraz fazla bulup 1966 tarihinde oradaki bar sahiplerinin filan da bir kısmının da şikayeti üzerine sıkı yönetim ilan etmiş Los Angeles şehrinde ona karşı hey bir şeyler oluyor orada silahlı bir adam var çocuklar ne oluyor filan diye başlayan çok ünlü bir şarkıydı sonradan da yıllar yılı her türlü savaş karşıtı ve Hakları savunan mitingde de dillere dolanmış olan önemli bir şarkı. Herkes baksın neler olup bittiğini görsün diyen bir şarkı. Evet onu da çalarak devam ettik. Bir de e, bugün Türkiye'den tam çıkacaktık ama gazeteler geldi. Gazeteler geldi maç e, bitmiş herhalde artık maçı kapsamaları e, do, e, İsrail'den ağır tahrik diye bir Vatan manşetini gördük. Ve tabii gene savaş e, uçakları görünüyor. Haritalar ve den bir yandan R Rumlarla doğalgaz ortaklığı kuran İsrail, Türkiye'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesine karşılık 2F15 uçağına Mersin kıyısında alçak uçuş yaptırdı diye bir şey var. Neresinden tutulacağını insanın kestiremediği bir haber. Bir kere Rumlar dediği, İstanbullu Rumları akla getiriyor. Kıbrıslılardan bahsediyor. bahsediyor ama Kıbrıslılar dediği zaman işte ee, öyle işte ayırmıyor ya kafasında Kuzey, Güney diye Kıbrıs'ı. Onu yapmamak için Rumlar diye veriyor. Böylece... O, burada da sayıları zaten 2000'e kadar inmiş olan 2006 yani. Evet. Rum... Ee, ...İstanbul ve Türkiye'deki Rum vatandaşlarında hiç canına canı çok acıyordur yani böyle bir şey. Hayır tarihte de bunun başka örnekleri var. Yine Kıbrıs üzerinden canı acıması normal. Başlatılan linç kampanyaları var dolayısıyla. Bu düpedüz nefret söylemi kapsamına giren bir şey aynı zamanda savaş kışkırtıcılığı. Bir de o Görünceği. savaş kışkırt yani bu tahrik mahrik Türkiye sanki yapmıyor bunu da demek lazım. Kıbrıs'ın güneyinde Suriye'ye yakın bir bölgede bu Afrodit paftası mı neyse artık oranın etrafına dolaşıyor Türkiye'nin gemisi ne alakası varsa Türkiye ile ee, işte ve denizaltılar Afrodit gözlüyor falan şeklinde de böyle inven dolu yine e, rezalet bir. Evet tam bir milliyetçilik. Var. Türk Buram buram e, Türk milliyetçiliği hatta faşizme de kapı açan bir söylemle, görüntülerle manşet İsrail'den ağır tahrik. Rumlar lafı arkadan bölgeyi her onunla izleyen İsrail dün askeri tahrike imza attı diye bir yorum. Arkasından da küstah yorum diye bir küstah yorum. Tel Aviv'den kalkan iki İsrail F-15'i Rum hava sahasından Mersin Körfezi'ne 15 mesafede alçak uçtu. Türkler Rum basını olayı Türklere anladıkları dilden yanıt diye verdi diyor. Gene Rum kelimesi kullanılmış burada. Ve üstelik de Türklere anladıkları dilden yanıt diye tam bir savaş kışkırtıcılığı işte. İmya, Kardak krizi. Ve benzeri işte it dalaşları vesaire dönüyoruz yine Eskişehir. Hayır yani başbakan yardımcısının çıkıp savaşmak durumunda kalabiliriz dediği bir ortamda böyle oluyor medyanın da tavrı. Neyse başka bir tabir kullanmayalım. Evet burada duralım bence de zaten insanın içi kalkıyor ama bu savaş belki şeyle de ilgili... Ee, Türkiye'nin savaş gemisinin yapmasının kutlandığı bir ortamda da yani belki sizin öneyle de bu meseleyi konuşacağımız için burada durduralım. Bütün dünyada da 1930'ların ırkçı ve faşizme giden yolunun döşendiği bir ortamda sezilmiyor değil. Evet. Bu arada e, iklim konusunda bir haberim var. Vereyim mi artık Türkiye'den çıkmak Çıktık. adına? attık Tamam. Çıkalım. E, Kanada'da bir yeni rapor var. Kanada Federal Hükümeti için hazırlanmış bir rapor var. E, şey, çevre ve ekonomi üzerine ulusal e, yuvarlak masa grubu tarafından Kanada Federal Hükümeti ne hazırlanmış? Onun talebiyle hazırlanmış rapora göre. 2020 yılı itibariyle bu e, Kanada'ya iklim değişikliğinin maliyeti yılda 5 milyar dolar olacakmış. Ben normalde bu gibi e, rakamları çok itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem sapabiliyor hem de hani bizim için evet, bir çok dediğimiz değil. şey baskı. Ne olacak 5 milyar dolar? Petrol satışından da 8 milyar dolar geliyor. 3 milyar dolar kardayız yaklaşımına. yol çalabilir e, insanlar da. E, ama raporun sonunda şöyle bir şey var. O ilginç. Diyor ki Kanada tüm dünyada emisyonları azaltmak için elinden gelen her şeyi yapmalı çünkü giderek artacak iklim değişikliği e, görmezden gelindiği oranda artacak bunun maliyeti deniliyor e, deniliyor ki Kanada'nın küresel iklim değişikliğine e, katkısı şu anda az e, ama öteki ülkelerin emisyonlarının Kanada üzerindeki etkisi çok fazla bu da raporun sonunda söylenen kimin raporu bu? Ee, Kanada Federal Hükümeti tarafından çevre ve ekonomi üzerine ulusal yuvarlak masa grubu yani daha fazla da ne kadar yalan söyleyebilir bir hükümet bilemiyorum artık Fakat, e, tutulacak şey, yeri kalmamış e, belki onu aşacak olan bir tek şey var Amerika Birleşik Devletleri ticaret odası var Aynı konuda... Yarışırlar. Ne dediğini biliyor musun? Yine ne demiş? 250 bin iş alanı açacak bu petrol boru hattı demiş. Yani desteksiz atmanın da bir sınırı var diye düşünüyorum. E, halbuki aynı başka bir bakanlık en fazla 6000 bin diyor. Dışişleri Bakanlığı. Yani 250 bin bütün boru hattı boyunca insan koysalar belki yan yana dizip yani böyle şeyler de oluyor. Hani akla mantı ama işte e, aptal yerine koymak Evet, tamamen. Diyorsun. Thomas Donahue, e, Ticaret Odası Başkanı resmen söylemiş. 250 bin kişi iş yaratacak demiş. Ayrıca da Kanada şeyi etik diyorlardı ya. İnanılmaz bir PR kampanyası yürütüyorlar bu bitümenli e, petrol için. E, bir tümen kumullarından yani zift petrolleri diyelim. Şöyle diyorlarmış BBC'ye çıkmış bir kanalının şeyi biliyorsunuz ki Müslümanlar hepsi terörist dolayısıyla Suudi Arabistan'da yeri bir yer Kanada tertemiz onun için de etik petrol, ahlaki petrol diyor. Onunla yetinmemişler bir sözcülerinden biri şirketlerden BBC'ye BBS de sormamış ya yani ne diyorsunuz Allah aşkına filan dememiş. Kanada'dan elde edilecek petrol demiş. Bak dinle bunu. Fair trade var ya kahve de mesela. Ücretli düşük ücretli. Adil çalış, ticaret. Adil ticaret ve bir de gezen tavuklar var ya. Hani şeyleri. Free range. Free range dedikleri. Hı. İşte onun gibi bir şey demiş bu bitumen petrolleri. Ciddi yani bunu e, söylemiş. Yeşil badana deseymiş bir yandan. Evet, yeşil badananın ötesinde bu. Yani artık ne diyeceğini bilmiyoruz. Ama tabi şöyle de bir rakamlar var elimde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi istediğin gibi yürü seni kim tutar dedikten sonra şirketlere istediğin sınırı yoktur diye karar çıkarttı. Beşe dört geçen sene. Ve böylece bitirdi işi zaten. Bütün şirketler istedikleri adaylara, istedikleri kadar para verebiliyorlar diye. Ve sonuç olarak sadece e, bu senin ilk altı ayında 790 bin Dolar Yani toplam e, Belki de 1 Milyon 600 bin Dolarlık bir lobi yapmış Sadece bu şirketlere Hazmış. Dışişleri Bakanlığı'nın Eşeğle başlamışlar TransCanada Şirketi bu 160 binle kongreye lobi 2008'de 160 binle başlamışlar Geçen sene 2010'da 720 bin bu sene de onun da iki katı böyle katlanarak gidiyor işte işte kızıl deliller toprak sahipleri sivil itaatsizlik grupları devam ediyor. Mesele para ise tabii o zaman e, onların kazanacağı kesin ama başka bir elimizde birim var diyorlar tedavülde olan o da kendi bedenlerimiz enteresan şeyler oluyor aslında ama Yeni Zelanda'da mesela 35 kişi Kanada konsolosluğunu bütün hafta sonra öğleden sonra için kapanmasına yol açmış çünkü bir Kanada bayrağını petrolü zifte bulayıp gösteri yapmışlar önünde yeni kampanyada başlıyor bu arada başka çevre haberleri var dünyadan onları da araya İngiltere'de Başbakan David Cameron şey demiş, ülkede plastik torba kullanımı azalmazsa bu konuda e, düzenleyici önlem atmak zorunda kalacaklarını söylemiş. Yani e, niye atmıyor diye de sormak gerekebilir e, önceden. Ona Ama da işte bir tornavida serbest ticareti aykırı, serbest ticaret o, onun vardır tornavidası. Kontrol kalemi oluyor Doktor Hu'ya biraz da benziyor. Evet. çekti mi Kemal Neyse. Ee, şeyden Fransa'dan bir haber var. Nükleer santral yapımlarıyla e, ünlü Areva şirketi şimdi e, offshore gel e, değirmeni yani rüzgar santrali inşaatına giriyormuş. Olumludur. Tabii çok yani epey geç kaldıktan sonra iyi bir şey. Brezilya'da da şeyi muhakkak söyleyelim. Amazon'da İnşa edilmesine karar verilen pek çok insanın da Kızıl Dağların ve oradaki yaşayan yerlilerin ve insanın da ölümüne mücadele etmesine yol açan şeye dev hidroelektrik santrali, Belomonte, Belomonte Barajına bölgedeki yerli halkın Amazon'un bir kolu olan Shingu nehrindeki balıkçılık faaliyetlerine zarar vereceği gerekçesiyle durdurma kararı aldığını. Bölgede bir yerli halk var tabii hala. Bizde mesela Ilısı Barajı söz konusu olduğunda bölgedeki yerli etraftaki köyler büyük ölçüde boş veya boşaltılmış olduğu için şey yapılıyor. Orada etkin bir şey de oluşamayabiliyor. Direniş de oluşamayabiliyor. Yeryüzünün en eski medeniyetlerinden birinin de tamamen sular altında bütün izlerinin sinireceği bir şey olduğunda da söyleyelim. Eski yeni yani yerli halklardan... Eskiden kalan ne varsa yenileri de dahil. Barajın bölgedeki doğal hayatı yok edeceği ve su altında kalacak bölgede yaşayan 40 bin kişiyi de evlerinden edeceğini savunuyor. Tabii 40 bin kişi çok yüksek bir rakam gibi gelmeyebilir ama muhtemelen orada yaşayan bütün yerli kabilelerin toplamı demektir. Ve bu. yani o kültürünün dünyada başka bir yerde örneği yoktur. Tabii doğal olarak e, evet, orada yani yaşadığı için lokal. İyi bir mücadele veriliyor. Sting, şarkıcı Sting... ...James Cameron yönetmen, Avatar ve Sigourney Weaver gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda aktivist büyük bir gayret gösteriyor. Daha önce açılan başka bir davada durdurma kararı alınmıştı ama yüksek mahkeme tarafından bozulmuştu. Şimdi bir daha böyle bir tahtravali gibi gidip geliyor ama olumlu bir haber. Radikal bunu HES durdu ama Brezilya'da demiş... Yani yeterli bulmayarak herhalde ama öyle de değil Giresun'da da dört hes için durdurma kararı var. Hürriyetten okuyabiliriz bunu. Artık geldi gazetemizde nasılsa Ama sizin önünüzde bakıyorum ben gazete değil bayağı internet çıktısından okuyorsunuz. Ya niye açık ediyorsun <gülüyor> ya o benim tornavidam. <gülüyor> Ordu İdare Mahkemesi Giresun'un Dereli, Dereli ilçesindeki dört hes için yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılacak bir kişi incelemesinin ardından HES'lerin inşaatının sürüp sürmeyeceğine ilişkin karar verilecek. Orada da büyük bir şimdi şöyle bir şey var. Altravalli mücadele devam ediyor. Devam ediyor. Hani mahkemelerden böyle kararlar çıkmasına rağmen ee, oraya gidip şirketler çeşitli çalışmalar e, yapabiliyorlar. İşte orada da bu direnişlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet, Erzurum Tortum'da mesela işte Anadolu grubunun yani Efes Pilsen'i de üreten Anadolu grubunun gece yarısı baskınlarıyla yapmaya çalıştı bu sondaj çalışmalarına Finankay. O Hess değil yalnız, o daha da önemli. HES yani daha önemli diye bir ayrım da yapmak zor olabilir ama termik santral orada. Gerze'deki Ha Gerze'deki. Termik evet. santral. Evet, pardon. Ben Erzurum Tortum'da, Gerze'dekini zaten. Evet, Anadolu gece yarısı baskın. yapıyor, Hı -hı. evet. Ee, ve orada da çok kararlı, inanılmaz derecede kararlı, bayağı sıradan, yaşlı kadınlar. Her yani. yerde var. Yani. Trabzon, Çaykara, Erzurum Tortum. Bunlar da HES'lere karşı mücadeleler. Aztamoni, Loç, Gerze, Ayancık, Solaklı'da. Yani çok ciddi bir mücadele var. Hem hukuki hem demokratik. Ee, yani şöyle de bir açıklama yapmış mesela. Çok e, çevresel etki değerlendirme yani e, ÇED, ÇED raporlarının iptali için Temmuz ayında Ordu İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını söylemişler avukatları. Ve ÇED. Ordu İdare Mahkemesi Bülent Aslan Dereli Aksu Vadisi koruma platformu Sözcüsü pardon avukatları dedim ama e, bir e, HES içinde davalı idarenin savunmasının alınmasına karar verdiğini kay kaydetmiş Aslan diğer 3 HES projesi konusunda ise mahkemenin incelemenin, incelemesinin sürdüğünü söylemiş ve şey diyor e, Karadeniz'de istenmeyen şeylere lanet olsun uzak dursun anlamında yöresel olarak andırgalsın denir. Biz, bizler de andırgalsın hesleriniz diyoruz demiş. Yani çok ciddi bir mücadele. Yeni bence, anayasa tartışmalarına tabii işin bir e, ekoloji boyutu da ne kadar girebilecek onu da takip etmeliyiz bence. Evet ve bastır, yani, ne, takip etmenin ötesinde fiilen katkıda da bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü Kim? mevcudunda da var. Hani öyle bir madde var ama işletilmiyor. İşte o yüzden anayasa konusunda biraz e, nelere çözüm olacağı konusunda insanın içine şüpheler uyanıyor zaten. E, mevcudunun da işletilmeyen maddeleri var. O biraz da Toprak zamanın ruhuyla alakalı hakları, bir şey. E, bildirgesi gibi bir anayasaya da madde girmesinde çok yarar var. Bu arada şeye de Evo Morales'e de bu Amazon'a yol açmaya çalışan giriş... Bolivya lideri liderine karşı da bizim de mülakat yaptığımızda Pablo Solon Birleşmiş Milletler temsilcisi Bolivya'nın bir açık mektup yazmış. Başkan ve kardeşim Evo Morales diye ve e, olam olmamalı böyle şeyler diyor. Ya e, sözümüzle eylemimiz bir yere gelmesini diyor önemli bir gelişme doğru. İstanbul'dan Askaya bir alın. olumlu gelişme var Türkiye'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İnosol Enerji'nin ortak çalışmasıyla e, İstanbul Kütahya'da 500 kW gücünde bir ufak e, güneş enerjisi santrali kurulmuş. Ancak santral öngörülerinden çok daha verimli olduğu için Aynı proje kapsamında 2 megawattlık yeni bir tesis kurma yönünde çalışmalar başlatılıyormuş şimdi. İşte bak tornavida. Ya. Yeah. İstanbul'da bir de kötü haber, korkunç bir haber. Onu da verelim. Arnavutköy'e bağlı Bolduca ormanlarında toplu kö köpek itlafı girişimi olmuş. Bolduca İhsaniye yolu arasındaki ormanlık alanda çok sayıda köpeğin zehirlendiği bilgisini almış. Hayvan sevenler bu ve veterinerler o haberde ilginçlik Habertuk gazetesinde mesela e, okuduğumuz kadarıyla Eyüp'te 300 köpe köpeği zehirlediler diye birinci sayfada ufak olarak verilmiş İstanbul Eyüp'te toplanıp ormana bırakılan 300 köpeği zehirli ama verildi deniliyor Zaten bu köpekler neden toplanıp ormana bırakılıyor o da bir e, muamma Evet biri ölmüş diğerlerini de yaşar köpek takım. şeklinde bir şey var herhalde e, Yanlış bilgi Kurt filan zannediyorlar herhalde. Olabilir. Karıştırmış olabilirler mi sence? Olabilirler. Hayır yani köpek dediğiniz şehir hayatına uyum sağlayan bir e, yaratık. Bunlar katil ayı gibi filan değiller. yani. Hayır yani Rusya'da e, metroya binebilen kendi başına köpekler var. Sokak köpekleri öğrenip Hı. rotayı işte nerede ne zaman e, birilerinin mama vereceğini saatini bildiği için o saatte metroya binip durak değiştiren köpekler de Var mesela e, dünyada kabul gören e, genel yaklaşım bu konuda alındığı yere köpeklerin aşılarını falan filan yapıldıktan sonra geri bırakılmaları şehirde. Çünkü o da şehrin bir sakini. Genel olarak son zamanlarda biraz daha iyi uygulama görülüyordu ama böyle şeylerde vicilanteler, militanlar da var herhalde. Peki burada bence bitirmek zorundayız. Zamanımız bitti. Zaman makinesini de telefon kulübesini yeterli kullanamadık. Ne yapalım? Bir daha sefer artık inşallah. Tornavidayla karışık gideceğiz. Açık gazde. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, seni sormalı. İyi. Bugün ayrıca şeyde bakıyorduk, dergideki arkadaşların hı hı. hazırladığı günün anmalar var yaptığımız günler evet. doğmuş filan. Sevgi Soysal'ın da 1936'da bugün doğduğu bilgisi var. 75 yaşında evet. olacaktı eğer 76'da ölmeseydi yazar. Evet. Ona da bir günaydın diyelim. Evet, hep genç kaldı. <gülüyor> Öyle diyelim. Evet. İyi bir yazar ve dostumuzdu aynı zamanda. Hep hep merak ediyorum bugünleri görseydin ne derdi, onun yorumları ne olurdu. Çok aynı yazarlığının dışında tabii aynı zamanda siyasi tarafının da çok güçlü olmasıyla tabii, bugünün bugün için yorumlarını çok merak ediyorum ama muhakkak insan hakları ekseninden bakıyor olurdu her şeye diye düşünüyorum. Evet. Bütün varlığı yazdıkları, çizdikleri ve konuştukları da zaten o öylesine evet. çok derin bir Hümanist çizgisi ve mücadeleci de bir çizgisi vardı aslında. Evet. Kolay hayal kırıklığına uğramayan ...hep mücadele eden... ...ve yani gerçekten de... ...büyük hayatında hayal kırıklıkları... ...büyük kırılmalar yaşayan... ...biri olarak... ...o dönemde yaşayan... ...pek çok insan siyaseten ve vicdanen... ...duyarlı olan pek çok insanın... ...aslında yaşadığı şeyler... ...onun yaşadıkları tabii... ...ama buna rağmen o hayat zevkini de... ...kaybetmeyen hiçbir zaman... ...inceliğini bir insan... ...o da hoş bir tarafı bence... ...evet özellikle de... Gözaltı yani kuştan yazdığı manzaralar hala aklımda bugünkü gibi bugün gibi aklımda müthiş eğlenceli bir hapishane hayatı anlatıyor Türkiye'de yazar çizerlerin entelektüellerin pek çoğunun başına gelen bir durum hapse atılmak yani o şeyi mi hatırlamıyorum onun dışında ama kişisel olarak da oya Baydar mı söylemişti? Yoksa İpek Çalışlar mı hatırlamıyorum ama onunla aynı dönemde hapiste olan özellikle Sevginin mesela yaptığı enteresan şeylerden biri hapiste de muhakkak işte egzersizlerini sürdürmek evet. vesaire o hani hayata bağlılığını onu gösteren şeyler hiçbir zaman bırakmamak o bence ilginç bir yanı. Hani Aynı zamanda çünkü gerçekten güzel bir kadın ve güzel bir insan ve hayata o bağını da hani siyasi vesaire tarafının dışında onu her zaman sürdürüyor. O zerafetini diyeyim ve heyecanını o önemli bir şey. Evet günümüze iyi bir esin kaynağı verici. ilham verici hakikaten. Şimdi <gülüyor> evet, bugün <değil> <gülüyor> de şeyi konuşalım diyoruz evet. biraz değil mi anayasa meselesi evet. başlıyor. Ve sen onu bugün yazdın, bugün çıkan yazıda da bir son şans olarak Türkiye için değerlendiriyorsun. Özellikle de dünyada da pek çok yerde de ırkçılığında baş, ırkçı, şirkin başını giderek kaldırdığı bir durumda. Kara kara bulutların ardında yani yarısı kara bulutlu yarısı güneşli ortamda. Peki biraz bunu Veya konuşalım. Veya bize güneşli geliyor öyle Evet. Diyeyim. Bugün mesela Yiğit Bulut'un yazısı önemliydi. Yiğit Bulut yazısında işte emperyal bir Türkiye'de yaşamaktan olduğunu düşündüğü, daha doğrusu emperyal olduğunu düşündüğü bir ülkede yaşamaktan hissettiği gururu dile getiriyordu. İşte gittiği yerlerde mesela işte bir kahvede otururken diyelim işte bu Başbakan'ın Orta Doğu ve işte bu Afrika Turun'da yanında olanlardan biriydi. Dibiye vesaire gitti. İyi bulup sıraya gitti. Eee Haber Türk'te ee, mi yazıyor Evet, yani? Haber Türk'teki yazısında ya bu uh, yeni e, e, Türkiye'deki bu neo gururu yansıtması açısından e, hani eskiden Ertuğrul Özkök'ün yazıları şeydi. E, beyaz Türklerin ruh e, haleti ruhyesini yansıtması açısından hani özellikle okunması gereken yazılardı. Evet. Vaka olarak şimdi bir Yiğit Bulut durumu var. Evet ben her zaman <gülüyor> e, kaçmaya çalışıyordum Turul Özgök'ten. Yiğit Bulut'tan da öyle ama anlaşılan... Yağmurdan siz, kaçan doluya tutulur e, diyoruz. Evet, <gülüyor> sizin gibilerin baskısı yüzünden bir de onları da okumak zorunda Sosyalin kalacak. Tonsiyonik inceleme oluyor bunlar Evet. Sayın <gülüyor> Madra. Burada e, tamamen bir görev duygusuyla. Hayır şimdi gerçekten şaka bir yana Yiğit Bulut'un e, hissettikleri aslında belki bugün Türkiye'de ee, yönetim kademesinde veya da e, işte bilmiyorum Türkiye'deki vatandaşların hayatına belki bu çok yansınıyor Türkiye'nin işte Orta Doğu vesaire işte ülkelerindeki ağırlığı e, gibi konular belki e, sokaktaki vatandaş için hani haberlerden duydu ve öylesine hoşuna giden şeyler ama bir filmini yaşayanlar var ve yönetim kademesinden de böyle insanlar olduğunu biliyorum görüyorum. Ee, bir e, emperyal gurur ee, adeta e, şeyin e, <gülüyor> bu e, eskiden Britanya'nın üstünde güneş batmayan imparatorluk falan aynı sömürgeci zihniyetin aslında bir e, yeni yeni hali kendini çok iyi niyetli hisseden e, ve e, aynı zamanda büyük, büyük bir büyüklenme aslında kendini üstün görme halinde de olan ve bunun da hiç farkında olmayan bir ruh hali var. Ve şimdi Türkiye'de bir kısım. Bu düşünce içinde bence. Bu Yiğit Bulut'un yanısında o emperyal gurur. Ve ben bunca yıldır aşağılanmış bir ülkenin çocuğuydum gibi bir şeyler söylüyor Evet. Ve şimdi pasaportumdan, kimliğimden gurur duyuyorum Türk olmaktan. Bu yeni bir milliyetçiliğin doğuşu ve bir e, tür manifestosu gibi bir şey. E, bir e, Türkiye'nin elde ettiği bir güç var ekonomik olarak işte politik olarak bunu hepimiz biliyoruz ve bu güçten büyüklenme ve e, adeta bir e, iyi iyi niyetli olduğunu zannederken e, bir e, bencil ve kendini beğenmiş hale geçme hale söz konusu. Ya bir de buna belki de bir ufak boyut daha var onu da ilave etmek gerekiyor herhalde yani kelimeler muazzam bir eğitim problemine de cehalet problemine de işaret ediyor. Yani emperyal bir şeyle övünmenin aslında iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. İmparatorluğun evet. işte antrenörlerine de imparator diye övünen bir spor anlayışı evet. da var. Yani Türkiye emperyal evet. olma yoluna girdi diyor. Senin şimdi uyarman üzerine baktım yazıya evet. ve bu yolda sonucu ne olursa olsun devam edecek gibi görünüyor demiş. Birincisi bu emperyal lafının son derece ciddi bir problem problematik bir kelime olduğu. İmparatorluklar her zaman fevkalade ezici şeylerdir yani herkesin kafasını. Bir de ikincisi de bir de gözlerime inanamadım oluşturup bir daha baktım. Avrupa'daki <gülüyor> Türk baharı demiş. Yani bütün kavramların içinin tamamen ters yüz edip bir Eldiven gibi atılmasının bundan daha vahim bir örneği de olamaz. Ya yani Arap Baharı'nda Mahfedit attı tabii. Ve tabii Arap Baharı'nda Mahfedit attı. Bu arada Arap Baharı'nı da Türkiye'de yeterince anladığımızı veyahut da aslında o coğrafyadaki insanların bizim için ne kadar önemli olduğu konusunu da yani bizim derken şimdi genel olarak Türkiye için ne kadar önemli olduğu konusunda da ciddi şüphelerim var. Bir kere gerçekten oradaki insanların hayatlarıyla ne kadar ilgileniyoruz? Şimdi oraya ziyaretler yapıldı bilmem ne yapıldı ama ben BBC'de hani emperyal güçten bahsediyorsak en azından Britanya'nın emperyal gücünde bir ilgi de var. Bir orada gerçekten bilgi edinmeye çalışmak da var. Ki eskiden ne kadar oryantalist şimdi BBC'nin yapmaya çalıştığı daha objektif vesaire falan filan ne kadar objektif olabildiği de tartışılır tabii ama en azından bir gerçekten bilgi edinme e, merak var ortada. E, bu Türkiye'de böyle bir şey hiç söz konusu değil. Şimdi oradaki Libya'daki insanlar mesela BBC'de bir haber vardı. Libya'daki çocuklar okula başlıyor. Nasıl şekilde okula başlıyorlar? Nasıl bir müfredatla okula başlıyorlar? Ne öğretilecek onlara şimdi? Mesela bunlar çok önemli şeyler. Fakat Libya ile ilgimiz neyse bilemiyorum. Oraya gidince işte büyük gurur çıkartma vesaire oluyor. Ama arkasından unutuluyor. Gene aynı şekilde geçtiğimiz günlerde... Bir e, Arap e, e, şeyinin, en, Arap dünyasının en büyük e, televizyon kanalı olan El Arabiyen'in şeyi vardı. Türkiye temsilcisi te, e, televizyona çıkmıştı ve şeyden şikayet ediyordu. Ya sürekli bizi gazete olarak yazıp çiziyorlar. Değiliz, ben kaçıncı defadır söylüyorum artık gelmeyeceğim beni çağırırsanız. De, biz gazete değiliz, e, televizyon kanalıyız, haber kanalıyız <gülüyor> sizin <gülüyor> gibi. Ee, ve bunun üzerine karşısına çıkan da şöyle bir savunma yaptı ee, sunucu, fikir neyse, anchor diyelim. Ee, ya bunu biz Dışişleri Bakanlığı'nın e, basın el kitapçığından aldık. Orada öyle yazıyor. Bu daha da vahim bir durum. Evet. Özür kabahatinden büyük. Demek ki Dışişleri bu kadar büyük dışarıya açılım bilmem ne falan filan e, halinde bütün dünyayı fethediyoruz ama... Arap dünyasının en büyük televizyon haber kanalından haberimiz yok ne olduğundan. Yani evet şimdi... ama yani gazetecilik Kesinlikle. olarak da harika bir araştırma yani dışları yazdığı zaman doğru kabul evet. ediyor. Hiçbir yanlışı olamaz. Dolayısıyla en ufak bir araştırma çabasına da gir, girmiyorlar. Kesinlikle. O, da, o da yani böyle bir merak yok vesaire. İşte bu da gazeteciliğin Türkiye'de durumunu e, gösteriyor. Kim bilir neleri biz? Yiyoruz. televizyon evet, yani, haber olarak seyredip <gülüyor> resmen. Mısır'daki ve Tunus'ta başlayıp Mısır'a yayılan o müthiş isyanı da bir barış, özgürlük ve adalet için yapılmış bir hareketi de bir emperyal Şeye bağlamak da ancak işte bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür diyen sakallı Celediye'de Çallı İbrahim'i hatırlatıyor. Evet. Valla şimdi orası doğru. Şimdi bir kere benim son günlerde Türkiye coğrafyası hani Osmanlı o emperyal coğrafya ne o şekilde canlanıyorsa iki haber var ilgimi çeken. Biri Bulgaristan'dan işte bu evet. roman. ...larla ilgili hikayeler... ...çok ciddi olaylar... ...bu işte şeyde bir... ...Roman diyelim... ...aşiret lideri gibi adeta... ...bir cemaat liderinin yanında çalışan... bir ...adamlardan bir tanesi... ...bir Bulgar gencini eziyor... ...ve ondan sonra buna... ...karşı bütün Bulgaristan... ...genelinde neredeyse 14 şehirde... ...insanlar... ...binlerce insan sokağa dökülüyor... Ee, her şeyleri, e, bu roman cemaat lideri dahil, e, on evi dahil, e, birçok yeri yakıp yıkıyorlar. E, tam bir, yani, e, işte roman mahallelerine yürülmesi söz konusu. Sadece Sofya'da 2.200 kişi e, sokağa çıkıyor, e, romanları protesto için romanların terörüne karşı daha ne kadar dayanacağız daha ne kadar sessiz kalacağız diye insanlar bunu e, dile getiriyorlar şimdi bu Roma şeyde Bulgaristan'da yaşanan ilk olay değil daha önce Macaristan'da e, yaşanmıştı işte bunu da yazıp çizdim ben konuştuk sizinle de evet. e, e, bazı e, şehirlerde roman mahallelerinin şey yapılması e, a, a, abluk altına alınması milisler yani durumdan vazife çıkaran milisler tarafından, vatandaşlar, sade vatandaşlar tarafından söz konuştu. Burada devri, devriye geziyorlardı roman mahallelerinde. Ee, aynı şekilde Çek Cumhuriyeti'nde evet. roman mahallelerine yürümüştü halk. Ve yeni ee, daha belki evet. gün okuduğumuz bir haberde gene aynı şey Çek Cumhuriyeti'nde vicilantelerin gene milislerin evet. Yani evet. iş başında olduğu haberini gördük. Evet yani Batı Avrupa'da da belki böyle şeyler yaşanmasa da farklı türden çok ciddi olaylar var. Kaldı ki işte İtalya'da da 2008'de romanların çadırlarının ateşe verilmesi vesaire gibi durumlar vardı. Veya romanların bulunduğu kampların ateşe verilmeye çalışılması gibi. Ya yani şimdi bunlar gerçekten çok ciddi olaylar var. Bu Bulgaristan'da olan, yaşanan, bu işte ırkçılık, romanlar meselesini e, zaten de bir konuştuk. Öteki tarafta Bahreyn'e gidiyoruz. Bahreyn'de de çok önemli bir e, bence dava sonuçlandı geçtiğimiz gün. E, Pro, Bahreyn'de yasana, yaşanan protestocuların, e, yaralananların tedavi eden doktorlara mahkum e, ettiler değil mi? E, yani? Evet, mahkumiyet verdiler 15 yıla kadar. Yani bir e, doktorluğun bu en temel... Kaidesi işte Hipokrat yemininin kim olursa olsun tedavi edeceksin ve yaralanmış insanlar geliyor. Ee, onları tedavi etmek protestocu oldukları için bir e, ceza nedeni oluyor. Suç sayılıyor ve evet, evet. yani e, hakikaten bu da sözün kolay kolay bir daha ele geçirilemeyeceği kadar uç noktada bittiği bir yer yani. Evet. Aynı anda şeyi de evet. okumak lazım belki de Amerika 50, 53 milyon mu 58 milyon dolarlık da silah satışına izin evet. yani Kongreden geçerse silah satacaklar aynı Bahreyn'e. Evet tabii satarlar çünkü Orta Doğu'da dengeler e, biz değişti mi işte diye belki düşünüyoruz ama halklar e, başlarını kaldırsalar da yönetimler açısından ve süren düzen açısından çok fazla bir şey değişmedi. Ee, bu da bu, bu çok önemli. ya yani, e, şeyden e, geçtiğimiz gün Bakır Çağlar öldü e, ve ondan e, bir şey var. E, onun bir söz e, şeyleri vardı. Yani alıntı yapmak istiyorum Söylediği bir reportajından Neşe Düzerle. Şey diyordu bir kere o reportajda, 1999 tarihli bir reportaj bu. Biz insancıl bir devleti, hukuk devletini yaratamadık. Bir türlü devlet biz olamadık. Bu olayların sorumlusu hepimiziz. Ee, ve işte sonra devam ediyor işte benim bu e, duygusallığımı düşünce sistemimi en çok zorlayan davalar Güneydoğu davalarıydı işte aynı zamanda aynı Türkiye'nin de avukatlığını yapıyordu Bakır Çağlar ee, ve Güneydoğu davalarıyla ilgili işte yani şey diyordu e, ben uzun süre Fransa'da eğitim yapmış İstanbul'da oturan Kıbrıs'ı seven Strasburg'u yadırgamayan biriyim hani bu kadar Türkiye'nin batılı yüzü diyelim ee, ve e, Strasburglu yargıçlarla Güneydoğu'ya gidiyor ankara'nın ötesine geçmemiş biri olarak büyük bir kültür şoku yaşadım bunu da bir vietnam sendromu olarak e, niteliyor ve ruhsal olarak sakatlandım Şırnak'tan döndüğümde artık ben aynı insan değildim evet, bize diyor. de bize de radyoda aynı şeyleri anlatmıştır evet. klar evet evet e, ya bu aslında son derece hakikaten e, sarsıcı ve önemli yani. yani bu söyledikleri bu anayasanın hani ruhu bu şey gibi konuları konuşuyoruz. Ee, Türkiye işte bir e, emperyal büyüklenme, Kürt sorunu çözememiş, e, hala bu sorunun son derece şiddetle yaşayan biri olarak, bir, e, bir ülke olarak e, anayasasını yapıyorsa o anayasadan bilmiyorum ne bekleyebiliriz, ne olabilir ee, işte BDP'nin meclise gelmesi bile e, hani sonunda burunları sürtüldüğünde geldiler noktasında oluyor. Veyahut da işte bu e, Kürtler de artık şiddeti kınasın. Mesela işte Emine Erdoğan'ın geçen gün öyle bir şey vardı işte. Bilmiyorum ne zaman beyaz yazmalarını yere atacaklar Kürt analar gibi. Ya yani şimdi bunlar e, gizli gizli aslında insanları aşağılayan söylemler. E, Kürtlere bir kere Kürtlerin neyi kınayacağı, neyi kınamayacağı, bu da işte bir emperyal, iç emperyal söyleme evet, aslında. Evet, hiç kimsenin hiç. üstüne vazife olan bir şey değil, evet. Yani. Kürtler en çok, bu herhalde bu işin sıkıntısını yaşayanlar, Kürt olsun olmasın, bölgede yaşayan insanlar. Yani bunu biz uzaktan içim yandı, içim dağlandı, çok fena oldum diyebiliriz ama bir, bir fiil bunu yaşayanlar günbegün. Her ne siyasi görüşte olursa olsun, her ne tarafta diyelim olursa olsun veya yani hiçbir tarafta olmasın. O bölgenin insanları. Yani ölüyorlar, öldürülüyorlar ve şey öldürmek durumunda kalıyorlar veya öldürüyorlar bilelim. Diyelim böyle bir şeyin psikolojinin içindeki insanlar, böyle bir gerçekliğin içinde yaşayan insanlar. Şimdi onlara akıl öğretmek bize mi kaldı? ...sizden daha iyi biliriz bunu niye yapmıyorsunuz gibi... ...işte Türk sorununun aslında özeti budur... ...biz sizden daha iyi biliriz... ...sizin için neyin daha iyi olduğunu daha... ...iyi biliriz... ...demek... ...işte sonra işte çeşitli etnik sorunlar... ...orada burada ya da işte kimlik sorunları... ...diyelim çıkıyor işte kimileri... ...silahlanıp karşılık veriyor... ...kimileri veremiyor romanlar örneğinde... ...olduğu gibi... ...ve bu böyle devam ediyor... ...dünyanın hikayesi... Evet. ...peki... Gene de ama mesela geçen dünkü evvelki günkü yazında da bahsediyordum bizim de sık sık radyoda üzerinde durduğumuz noktalardan biri ve en önemli olarak görünen işte mesela bu çeşitli yerlerde yerli halkın e, diyeyim, ister hidroelektrik santralleri ister termik santraller isterse altın arama vesaire olsun. ...kendi bulunduğu yaşama alanlarını... korumak için çok ciddi bir... ...mücadele verdiği de... ...görülüyor. Özellikle de... ...kadınların çok ön planda yani... ...gördüğümüz videolarda sen de... ...yazında bahsediyorsun. İnanılmaz evet. bir... ...kararlılıkla... ...mücadele gücüyle de... ...o bayağı... ...yaşlı, orta yaşlı... Evet. ...oranın yaşayan... ...sıradan insanları, kadınları var... Ee, ve son muhafazakar belli ki. Evet ama işte belki de anayasada e, bu şekilde sadece mecliste bir takım partiler arasında yapılmış bir şey değil. Bütün toplumun e, ince ince çeşitli katmanlarına bölgelerine ve yerel yerlerine kadar uzanan bir tartışmayı da getirirse ancak o zaman belki şey olabilir yavaş yavaş Türkiye'de de bunun olacağına inanıyorum. Belki işte çok daha büyük baskılarının yaşandığı yerlerde kırılmalar daha sert oluyor. Türkiye'de işte bir şekilde devam ediyoruz. İşte HES'leri HES'lerle ilgili çok ciddi bir hareket var ve Türkiye'deki belki en ciddi muhalif hareket şu an. Evet. Bence ee, kırılma evet. noktası olarak da görülebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu büyümeci, kalkınmacı çılgın projelerle de karışık emperyal diyeyim hatta biraz evet, proje, emperyal, evet, evet. projelerine karşı çok ciddi en ciddi direnişi de burada göreceği anlaşılıyor benim kanaatim de bunun pozitif bir şey getirebileceğidir Bireyim. Umarım öyle olur yani sadece hesler konusunda değil tabii yani bu şimdi son orada Erzurum'daki olayın çarpıcılığı son derece muhafazakar olarak nitelediğimiz bir yer Erzurum kolay kolay öyle baş kaldıran düzene karşı muhalif duracak bir yer değil fakat artık ya yani orada böyle bir şeyin yaşanması önemli bir kırılma işte de çarşaflı kadınların yüzü gözü bile belki de görünmeyecek şekilde elinde bir avuç kumla artık karşı duruyor olması çok sembolikti bence. Evet bence ee, gayet somut yani iş makinelerine karşı durdurma evet. eyleminde eline ne geçirirse atma işte taşla taş yani çok sertleşmeye de meyil eğilimli bir şey. Öyle de bir durumu var. Çok önem veriyorum ben de şahsen. Tabii bu, bu çok önemli. Türkiye'de e, bu gibi muhalif hareketlerin aslında siyasi karşılığı yok. Siyasi hareketlerde e, çok fazla karşılığı yok. A, özellikle ana akım siyasette. Öyle olunca da bu, bunlar e, bir vatandaş hareketleri olarak... Belki kalıyorlar ama uzun vade içinde ben eminim ki bu bölgede bütün bu coğrafyada e, halkların kendileri bir dönüştürme gücü olacak ve siyaseti de yeni siyasetleri de onlar çıkaracaklar ortaya, talep edecekler, isteyecekler ve olacak. E, fakat e, bu zaman alacak bir süreç maalesef. Ve e, Türkiye'nin bu noktada o e, emperyal büyüklenmeleriyle biz, e, maalesef yaşamak zorunda kalacağız gibi geliyor. işte e, Çılgın projeler. işte e, Türkiye'nin e, mesela geçen hafta e, o vardı. E, Türkiye'nin ilk savaş gemisi üretilmesi. E, büyük bir e, coşkuyla e, lanse edildiğine e, artık sunuldu. E, Evet ve bilmem ya, bu kaç yıldır. şey. Evet. Bir de bilmem diye. kaç yıllık e, deniz kuvvetlerinin 800 yıllık işte kuruluşu gibi e, böyle şeylerle böbürlenmelerle saçma sapan e, şeylerle karışık. Evet. Ya her onlarla oluyor ya bugünkü Vatandaş Gazetesi'nde görürsen mesela manşetten muazzam bu sefer de İsrail'e karşı büyük bir emperyal böbürlenme. Evet. görülüyor çizimler ve şeylerle uçak fotoğraflarıyla silah fotoğraflarıyla haritalarıyla işte küstah yorum her onlar bölgede tahrike imza attı filan diye böyle bir şey var. Ya şimdi Türkiye'nin ilk savaş gemisi yapılır ve bu kadar para harcanırken bir yandan işte bu Kıbrıs meselesi ortaya çıkıyor şimdi yenip işte bu farklı şekilde vesaire Yani şimdi neyin e, ne için piyasaya sürüldüğü ve e, ya yani Türkiye'nin aslında kendisi kendine bir komplo teorisi. Başka hiçbir komplo teorisine gerek yok. Kimsenin hiçbir evet. <gülüyor> dünyanın oyunlarına falan hiçbir şey gerek yok. E, bütün bu işte silah e, tüccarlarının lobisinin e, ve ya kendisi e, bizzat bir silah üreticisi olmakla bu kadar gururlanıyor. Ee, ve Avrupa çok yabana atılan bir proje ve yani anlaşılmayan bir proje Türkiye'de bence. Ee, mesela Münih e, dünyanın ilk e, işte e, yenilebilir, tamamen yenilenebilir enerjiyle e, yaşayan şehri olmaya çalışıyor Avrupa'da. Ya yani, olacaksa bu olsun. Yani çılgın projeyi olacaksa mesela Türkiye'de böyle şeyler olsun. İnsan hakları konusunda en dünyanın ileri ülkesi olacağız falan gibi çılgın projeler, ütopik şeyler ileri sürülsün. Evet özellikle de çok zaman daraldığı da bilim dünyasında çok net olarak konuşulurken yani küresel ısınmanın artık dayanılmaz boyutta hızla ilerlemekte olduğu bütün Buzların erimesine dair dehşet verici haberler bir, bir ardından geliyor. Yani gözle görülür halde. Bu zaman darlığında da büsbütün bu savaş gemileriyle her onlarla ve benzeri şeylerle değil. Tamamen işte bu senin de dediğin gibi benim de çok katıldığım yenilenebilir enerji evet. ve teknolojik gelişmeleri de orada yaşamak gerekiyor tabi. Türkiye'nin böyle şeyleri hedefleri olabilseydi keşke ama işte mesela Menderes Nehri'nin korkunç bir kirlilik içinde olduğu ve bunu e, temizlemek için para bulunamadığı ile ilgili haberler vardı. Evet, demek dil ki babası hepsi için aynı evet, şey evet. Evet. Ona para yok ama yani birdenbire ve e, 2011 ee, şimdi ya 2010 şimdiye kadar yağmur bakımından seller, fel, sel felaketleri bakımından en kötü yıllardan biri olmuş dünya tarihinde deniyordu. 2011 şimdiden bitmeden onu geçmiş durumda. Evet. Katlayarak bunlar önemli şeyler ama bir gün belki işte felaketlerle mi anlamak gerekiyor bilemiyorum. Valla ee, bu kış belki de büyük yani Allah göstermesin diyelim ama çok büyük bir selle felaketleriyle karşılaşmamız çok olasıdır çünkü öyle şeyler öyle. Bilimsel öngörüler o şekilde. Bir yani yerlerde fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik açıklaması geri diyorsunuz konuda da. Evet. O evet. zaman sel felaketi herhalde bu siyaseti silip süpürüp değiştirmesi açısından Ankara'da olması gerekiyor. Bu arada ben de arada kim buraya gideceğim gideceğim yani Nuh'un tufanından kurtulur gibi bilemiyorum <gülüyor> Ankara artık. Ankara'yı terk etmeni öneririz. <gülüyor> <gülüyor> Hay valla neyse. Bu arada şeyi e, bir geçtiğimin e, sürçülisan ettim. Bakış çağlar geçenlerde e, öldü demiştim. Halbuki tabii Temmuz'da benim herhalde tarihçi ruhum canlandı. E, daha 19. yüzyıl dün oluyor. Temmuz'da daha geçtiğimiz gün olabilir bu şeyde. <gülüyor> bakış evet, o, o yüzden öyle bir... Evet. Peki. E, son e... Düştü ama biraz <gülüyor> geç oluyor. <gülüyor>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 Açık Gazete Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp Günaydın Arbe Günaydın Günaydın Mahir Evet nedir durum gündemimizde neler var? Bu futbol yüzünden gazeteleri de çok geç alıyoruz. Sıkıntıdayız yani. Maç oldu mu gece maçı gazeteler Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Taksim'e ulaşmıyor. Bazı gazeteler. Ee, tabii şampiyonlar ligi maçları yıllardır Türkiye saatli 21.45'te oynanır. Hani Türkiye'de şikayet konusu tabii şeyde daha da kötü. Yani tahmin edebileceğiniz gibi Rusya'da. Yani Avrupa Kupalarında böyle iddialı takım olan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ülkelerden e, sanıyorum Moskovanın saat dilimi Türkiye'den de bir saat ileri. Hmm. E, yani genelde hava yüzünden Rusya'daki maçları daha erken saat ne oluyor ama hani başka maçı izleyecek olsa bir Rusya'daki kişi bir Barcelona maçını 22:45 oluyor başlangıç saati Moskova saatiyle hmm. e, daha Doğaya gidildiğinde tabii daha da herhalde bilmiyorum mesela Kazan'da falan. Kaçtır Tataristan'da herhalde? Daha da geçtir muhtemelen. Evet zor olabilir yani durum. Peki Yani şey... bu, bunun ayarlaması da... Bana soruyorlar, niye 21.45, 21.45? Birincisi bu Orta Avrupa saatine göre ayarlanmış bir şey. 20.45 yani şöyle diyelim. Fransa'dan herhalde işte eski Yugoslavya ülkelerine kadar olan bölgede 20:45'te oluyor maçların başlangıç saati işte televizyonların prime time dediğimiz en çok izlendiği saat ee, i̇şte İngiltere, Britanya adaları ve Portekiz'de de 19:45. Hani orada biraz erken sayılır ama işte 20'den sonra orada da prime time'a giriyor. Yani bütün meseleyi televizyon belirliyor zaten Alex Ferguson'da geçenlerde Manchester United'in teknik direktörü televizyon tanrıdır. Hepimiz onun Köleleriz, kullarız dedi. Zaten. Bu çok sebebi. güzel evet. Şeytanla bir anlaşma yaparsanız bazı şeyleri de vermek zorunda kalırsınız demiş. Şeytan da demiş evet. Evet. Çok ciddi bir benzetme yapmış. Tabii futbolun ve bütün spor dallarının bu kadar parlaması daha büyük paralarla dönmesinin birinci sebebi televizyon yayınları. Tüm dünyada. E, şike e, olaylarının da Türkiye'de üstünün, pek üstüne gidilememesi de belki o sebeple olabilir mi acaba? Bir... Ya, üstüne evet. demeyelim ama yani Üstünün yani örtülmek ister misiniz? Başka, başka konuların konuşulmasında falan şeyin payı var tabi. Yani, e, ya da hani hemen ceza vermeyelim. Cezalar konusunda konuşalım. Ee, oradaki yatırımlarını biraz korumak istiyor. E, yani bence biraz Türkiye şartlarının üzerinde para verirler. Oradaki hatırlarsanız bir buçuk yıllı geçti. 2010'un Ocak ayındaki e, ihalede ee, i̇şi o noktaya getirmişti biraz o e, Türk Telekom'la Dici Türk arasındaki e, kapışma. Ee, biraz Türkiye şartlarının üzerine çıktı. Ee, yani buna karşılık bir mü müşteri, kit abone kitlesi edindi mi Dici Türk? Şüpheliyim doğrusu yani. E, para kazanıyorlar mı ya da başa baş mı gelir gider bu işte? Şüpheliyim. Ee, yani birçok önde gelen Avrupa ülkelerinde bir çık demeyelim. Ee, şeyler çok daha fazla. İhali rakamları ama abone rakamları da çok daha yüksek. Yani 7-8 milyonlardan bahsediliyor İngiltere'de. Çok büyük bir rakam. Yani 7 milyon kişiye siz paralı futbol izletiyorsanız e, bir yayın kuruluşu olarak zaten alın devam edin. Yani hiç, <gülüyor> bu işten vazgeçmeyin. Evet. Ama Türkiye'de öyle değil yani bir ara e, Dici Türk için işte hani 1.5-2 milyon abone rakamları dönüyordu ama bunun tabii bir kısmı futbol abonesi değil. Futbol izlemiyor yani daha kaliteli yayın izlemek için görüntü kalitesi olarak ve hani sinema kanalları için almış olan bir kitle var. Böyle sorunlar da var onlar yatırımlarını korumaya çalışıyorlar. Bu yani diğer ülkelerde de sıkıntı var i̇şte Alex Ferguson'da şikayet ettiği televizyon diyor İngiltere'de diyor. İstediği saatte koyduruyor diyor maçı. Çarşamba gecesi diyor. Eee Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Gecenin bir birısı bitiyor deplasmanda üstelik. Lig maçımız e, sonraki cuma günü öğlen. Hani çarşamba gece işte dönecekler. Perşembe bir idman olur mu? Öğleden sonra hafif bir idman. Cuma günü belki maç öncesi yine bir hafif idman ve cuma öğlen maça çıkıyorsunuz. Maçların saatleri de tam şey biri akşam öbür öğlen saati İngiltere çünkü galiba e, oranın saatiyle 12.30 tabii e, önemli maç oluyor haftanın önemli maçlarından biri. Oradaki yayın şartları gereği e, o bundan şikayet etmiştim. İşte saate koyduruyor diyor. Fransa'da geçen sene benzer bir sıkıntı oldu. Oranın yayıncısı Kanal Plus, Kanal artı diye bizde bilinir. E, onlar mesela işte ee, Avrupa Ligi maçı var. Türk Kudüm Beşiktaş'ın Perşembe. Ye. Aynı takım o cumartelik maçı koyuyorlardı. Evet. Hani yani 48 saat yok belki iki maç arasında. Evet çok ciddi bir e, sorun ama bu paranın e, mali gücün temel ağırlığının olduğu yer bütün dünyada bu şekilde geçerli olduğu için çok zor mücadele etmek yani. Bir de şu eee bu işten en şey yapacak takım, en az şikayet edebilecek takım e, Manchester United. Çünkü bütün gelirleri içinde televizyonun payı, te televizyon gelirinin payı en az olan kulüplerden beri herhalde üçte bir civarındadır. Bütün geliri içinde. Bazı kulüplerde bu oran %60-70. Evet. Yani o yarı indirseniz televizyon geliri de e, bir şey olur. Gelir kaybına uğrayacak kulüp. E, yani şeyde de böyle. Hani Avrupa futbolunda da böyle. Bazı Amerikan sporlarında da sanıyorum böyle. Çünkü geçen günlerde ABD'nin önemli spor kanalı ESPN Amerikan futboluyla ilgili bir anlaşma imzalı. Dehşet bir rakam. Yani 4-5 yıllık bir süreyi kapsamak suretiyle sanırım 15 milyar 17 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusu. Yani hani rakam iyice artık <gülüyor> uçmuş durumda. Ee, Hani çok önemli bir gelir kalemi tabii ve hani garanti grave olan sözden sezonda bile onlar ödeniyor falan böyle avantajları var kulüpler için. Şeyde uyuluyor işte. Madem öyle biz de onlarız kulüp sahipleri. Evet böyle bir kaotik durum var. Peki biraz daha şimdi diğer gerçek spor meselelerine geçebilir miyiz? Bu voleybola bakalım birazcık kesinlikle değinmek lazım üst üste Avrupa şampiyonları izliyoruz salon sporlarında önce kadınlar basketbol oynandı Türkiye ikinci oldu Avrupa ikincisi erkekler basketbolda bir hayal kırıklığı nasıl diyelim Türkiye'nin klasmanına 9 ila 12 arası bir yerde kaldı Türkiye şerefine çıkamadı erkekler voleybolda 16 takımlı bir şampiyonaydı Sadece grup sonucusunu geçebildi yine 9 ile 12 arası ya Şimdi kadınlar voleybolda Türkiye'nin geleneksel olarak en iyi olduğu spor dallarından biri. şüphesiz. Ee, yani şeyde sadece milli takımda değil kulüpler düzeyinde de 30 yıllık bir gelenek var burada. Elbette başıyla başlıyor ee, ve Türkiye iyi sonuçlar alır. Ee, bu hani biraz bütün e, kızlarının e, hani basketboldan çok voleybol yönlendirilmesinden de genç yaşta kaynaklanır. Böyle bir örnek var ve 2003'ten beri milli takımda hiç fena sonuçlar almıyor. 2003'te Ankara'da Avrupa ikincisi olmuştu Türkiye. Ondan sonra işte dünya altıncılığı, Avrupa altın, beşinciliği öyle sonuçlar var. Şimdi Sırbistan ve İtalya'nın ortaklığı, ortaklığı düzenlediği Avrupa şampiyonasında da yarı finalde Türkiye. Ee, ve ilginçtir yine <gülüyor> diğer takım sporlarının olduğu gibi ancak yumurta kapıya dayandıktan sonra e, kızlar e, şey oldu. ...iyi sonuçlar aldı. Çünkü ilk grup maçında... ...Azerbaycan'ı yendiler. Ee, İtalya'daki... ...grup maçlarında. ikinci maçta... ...Arabatistan'da 3-0 inildiler. Ve ilhamenli işindiler. Çünkü son grup maçı... ...İtalya'yla... ...şey şu... E, İtalya'dan İtalya 3-1 yeniliseler bile... eğleniyorlar. Yani İtalya ev sahibi... ...favorilerden biri... ...3-2 e, yenilmeleri lazım. Lakin o maçı... ...Türkiye'nin müthiş maçını 3-1 kazandı. Ev sahibini yendi. Grup ikincisi oldu... Baraj maçı oynayacak. Diğer grubun üçüncüsüyle orada İspanya 3-0 yendiler. Harika bir sonuç. Çeyrek finalde Son Dünya Şampiyonu Rusya Türkiye'nin karşısında. Yani Rusya favori açık. Ben maçı izlemedim ama hani 3-0'lık galibiyet ve mesela 25-19'luk set bile var. Farklı bir set. Olağanüstü bir sonuç. Ve olan evet. üstüde oynamışlar anladığım kadarıyla. Seyreden bazı adlar lazım değil arkadaşlarım bildirdiğine göre. Ben izledim gayet iyiydi bakayım. <gülüyor> evet 2003'teki Ankara'daki şampiyonada Türkiye Rusya'yı yemişti. Hatta Gamova falan ne vardı o zaman. Yine galiba 3-0 net bir sonuç tamani ev sahibi olduğunuz turnuva. Bir de bazen Rusya bazı turnuvalarda hani bir iki oyuncusu oynatmıyor çok geniş bir kadolar olduğu için. Şimdi buradaki kadrolarını bilemiyorum mesela arada. Türkiye hazırlık maçlarında da bir, birkaç sene önce yenmişti. Bakıyorsun mesela dört isim aynı oluyor. İkisim farklı oluyor. Bazı değişiklikler yapıyorlar ama yani her şartta Rusya'yı yenmek hele 3-0 yenmek çok e, önemli bir şey tabii. bir başarı. E, ve yarı finale kaldı Türkiye. Tarihinde ikinci kez. İşte zaten e, bu sabah gazetelerinin birinde var. Yani 60'larda Türkiye birkaç şampiyonaya katılmış. Arada 80'lerde bir iki var. 2003'ten beri sürekli. Yani Avrupa'nın o en iyi 12-16 takım arasında zaten var ve hani Sırlamada daha iyi bir yerde oluyor. İşte 5-6 Türkiye'deki ikincilik. Şimdi en iyi 4'e girdi. Ee, buradan sonra ne olacak? Ee, yarı final ve finaller Belgrad'da. Türkiye yarı finalde ev sahibi Sırbistan'la oynuyor. Yani Sırbistan'la oynamak biraz bir parça dezavantaj. Son e, iki şampiyonada yani 2009 Avrupa ve 2010 Dünya şampiyonası Türkiye Sırbistan'ın üzerinde yer aldı. Geçen senede Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 3-0 yendi. Sırbistan'ı ki işte hani Avrupa'nın işte önde gelen takımlarından biri, burada tabii bir Sırbistan'ın ev sahibi avantajı olacak, ee, Herhalde seyirci faktörünü kullanacaklardır. Öbür taraf, öbür yarı finalde de Almanya ile İtalya ee, oynuyor. Ee, yani Türkiye'nin Sırbistan elerse karşısına belki daha önce yani İtalya ya çıkacak. Ee, ya herhalde burada güç eşit gibi, ee, öyle gözüküyor. Yani bir işte Sırbistan'ın Evet, tabii avantajı olacak. Türkiye nasıl? 2003'te bir e, seyirci faktörü, onun getirdiği bir moral motivasyon sağladıysa, benzer bir durum Sırp'lar içinde olacaktır. Hmm. Ama hani, sürpriz değil yani. Türkiye'de kadın voleybolu yapılan yatırımın karşılığı mil takımda da böyle olmalı diye düşünüyorum. Ee, yani yabancı oyuncular bazen ligde çok böyle bir yakınma oluyor. Geçen sezon işte bir oyuncu azaltıldı e, takımlarda. Kulüp takımlarında ee, ama hani birçok takımda da Türk oyuncular önemli rollerde. Ee, Neslihan Demir zaten e, Türk voleybolunun görevi yollardı yani 2003'teki şampiyondan beri. Ee, hatta son gelen habere göre bazı voleybol tesisine heykeli mi, büstü mü dikilecek böyle bir haber var. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> yani yani e, hani bir türlü böyle bir plana çıkara görebileceğimiz kadın sporcumuzun olmadığı bir dönemde e, önemli bir simge. Hani kadın voleybolcular bir, yani bu yazın başarıları zaten işte şeyler. Kadınlar yani basketbolda ikinciler. Belki voleybolu daha eski gelecek. Yani bunu yarın ve yarınki yarı final ve belki de pazar günkü final maçında göreceğiz. Yani şampiyon olma ihtimali de bana atılmaz diyorsun. E, ben işte hani şu dört takıma baktığımızda Sırbistan'a geçtiler 0-0 yenmişler. İtalya bu şampiyonada hem de onların sahasında yandılar yani mümkün gözüküyor evet tabi gene medyadaki yani spor medyasını da kastetmiyorum medyadaki genel birinci sayfadan gene Osmanlı efelenmesiyle böbürlenmesiyle karışık verilmesi de ne diyeceğim işte gene balkanlara böyle. ayak bastık Hayır işte Avrupa'ya Osmanlı tokadı atan Neriman mesela bugünkü akşam gazetesinin sürmanşetinde var. Yani <gülüyor> her yerde süren bu yükselen milliyetçilik emperyal şeyler hevesler burada da tezahür ediyor herhalde. Ama yani şimdi televizyon dizisinde Belga'da almışken burada bir Belga'da alınmaya gidilmez mi şimdi? Evet, değil mi? Tabii, de. Aynen öyle Osmanlı tokadı <gülüyor> e, Avrupa'ya dediği de Rusya'yı yenmesinden bahsediyoruz Rusya'da ne kadar Avrupa Ülkesidir tartışılır biraz önce Zaman dilimi bile açısından Çok farklı <gülüyor> olduğunu söylemiştik Şey yani biraz Avrupa'nın bakış açısından Türkiye'yle benzer şeyler yaşayan Birçok Avrupa'da kişiye sorsanız Rusya Avrupa'da mı değil de Türkiye Türkiye de değil diyebilir Evet. Biraz benzer konumlar değil yani <gülüyor> Bize, bize de bir deli petrol lazım Aziz'im <gülüyor> Bize deli neriman varmış <gülüyor> Deli neriman Evet e, yani e, Böyle bir yaklaşımın Esiri oluyor ama ne yapalım Yani bu da e, Galiba Hiçbir zaman ders alınmayacak bir şey Olarak karşımızda medyanın Hayat tavrı. sanatı taklit ediyor diyorsunuz Bir yani. şeyde e, Özellikle yani popüler basında ...şeyler bitmez bu benzetmeler... Şeyde hatırlayalım... ...özellikle Avrupa futbolunda... ...Almanya söz konusu olduğunda... ...hani birçok Avrupa'daki birçok ülkenin... ...Almanya'ya karşı bu merkez ülkeye karşı... ...bir şeyi var bir tarihsel hıncı var... ...herkes savaştığı için onlarla <gülüyor> hele... ...yani 20. yüzyıl düşünelim... ...daha yakın sayılabilecek... Evet. E, ...hayattaki birçok kişinin onu seveceği bir tarih... ...iki savaşı başlatan ülke gibi gözüküyor Almanya... Ee, öyle bir algı var en azından e, Hollanda işte baksanız Hollandalılar bir hınç duyuyorlar İngilizce İngiltere Almanya'ya yener İngilizler işte Almanlara şey yapar e, SS kafkı giydirir Falan bir takım böyle şeylerle e, Simgelerle yürür o Futbol maçları öncesi de sonrası Mesela vazgeçilmeyen şey yani Hani Almanya'ya dair atılır, Mutlaka komşu ülkelerin arasında Bizim onların basınlarını Görmediğimiz için duymadığımız için bilmediğim şeyler vardır ama mutlaka vardır yani hani Bulgarlarla Rumenler arasında falan. Şimdi şey yapamadım. Evet evet. Herkesin yani. ayrı şeyi var. Bir de zaten kadın voleyboluna Sultanlar diye öteden beri gidiyor. İşte o da Osmanlı çağrışımı açısından Sultanlar, Şah Sultanlar yukarı böyle gidiyor. Evet. Şey de, hani basketbolda hiç olmazsa perilerdi değil mi orada bir? Evet. <gülüyor> daha da daha farklı. Ee, Avrupa'da tabii başarılı görünen bir takım daha orada Trabzonspor. Aa, evet. İlginçir, çok futbolu... arka kapıdan e, arka kapıdan girdiler Şampiyonlar Ligi'ne. Ee, maceralı bir süreç oldu yani. Türkiye'deki şike soruşturmasının sonucunda e, UEFA işte Türkiye Futbol Federasyonu zorladı TFF'de Fenerbahçe'yi kupalardan çekip yerine Trabzonspor'u yolladı ve yıllardır e, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramayan yani 10, 20. sezonla oynuyor Şampiyonlar Ligi'nin. Ee, başaramayan Trabzonspor e, böyle arka kapıdan girmiş oldu. Fena bir kura çekmediler. İşte İntr, 2 yıl önce şampiyonu Inter, Fransa takımı Lille, Fransa şampiyonu Lille ve CSKA Moskova Rusya'dan var yani Dengeli bir grup gibi gözüküyor ama ilk maçtan zaten İtalya'da e, Inter yenince müthiş başlangıç yapmış oldular. E, hatta Ligde de kötü sonuçlar alan Inter'in teknik direktörü Gasperi'nin görevden alınmasına belki en, en büyük sebeplerden biri o maçtı. Ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki gaybetti Trabzon'un. Salı akşamı da Trabzon'da ilk Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. Ee, Trabzon tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Ve bir birbiri beraber kaldılar. Fransız şampiyonuyla. Ee, ama çok kötü bir sahada oynandı. Fransız takımın antrenörü Garcia çok şikayet etmiş. Maçın ardından da Şimdi çimler değişecek ama ilginçtir yani. hani Muhtemelen sahanın böyle olduğu zaten belli. Orada bir Avrupa Gençlik Oyunları yapıldı. Ee, ne kadar oldu? Herhalde bir buçuk ay oldu. Ee, Belki de farkına varılmıştı. Trabzon'da maç oynadı ondan sonra. Bir yağmurlu havada. Felaket bir şampiyonlar ligine yakışmayacak bir sahada oynandı maç. Ee, ama beraberlik bile çok kötü değil Trabzon için. Dört puanları var. Grupta liderler hala. E, Trabzon'un bundan sonra işine gelecek durum şu e, Inter ilk maçı kaybettiği için hem de kendi sahasında bundan sonraki 5 maça yeni antrenörü Ranieri'le asılacağı muhakkak yani birinci olmak isteyecekler grupta e, bunun ilk işaretini Moskova'dan verdiler ÇSK'yı da yendiler yani Trabzon'un iki rakibinden muhtemelen bol bol falan olacak Inter öyle düşünüyorum e, Trabzon için kritik olan şimdi ÇSK'yla iki maç oynayacaklar üst üste oradan en az bir galibiyet çıkarmak ee, hele Trabzon'daki maçı kazanmak galiba iki hafta sonra ee, yani 7 puanla eğer ikinci üç maça başlarlarsa çıkan avantajlı olacaklar yani önde olarak. Inter'in de işbirliğiyle e, hiç tahmin edilmeyen bir şekilde gruptan çıkabilirler diye düşünüyorum. Yani o e, Milano galibiyeti e, Trabzon'a bambaşka bir kafa açacak gibi gözüküyor eee kez katıldıkları organizasyonda. Evet, önemli bir gelişme de o beklen tamamen şeyden beklenmedik bir şekilde Trabzonspor işin içine girdi. Evet yani, yani Trabzon'un şanssızlığı şu tam Avrupa futbolunun dönüştüğü Şampiyonlar Ligi'nin kurulduğu dönemde Trabzon'un düşüşü başladı yani. Artık Trabzon şampiyon olamıyordu zaten 80'lerin ortasından beri. 90'ların başında Şampiyonlar Ligi kuruldu ve işte önce bir takım sadece şampiyon gidiyor. Zaten orada fırsat gelmedi. İkinci oldukları sezonlarda da hep ön elemede kaybettiler. Bir türlü kalamadılar e, ligin kendisine. E, işte bu sezonda Benfica eğlenmişlerdi ön elemede. Oradan Avrupa Ligi'ne geçtiler derken tekrar <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'ni. Herhalde bilmiyorum Avrupa Kupaları tarihinde var mı? Kupa 1'de başlayıp oradan Kupa 2'ye tekrar Kupa 1'e. Ee, bu kadar bir e, dolan başlı yoldan e, kupalara devam eden takım var mıdır bilmiyorum. Yani bu şeyler var işte aktarmalar. hani e, Şampiyonlar Ligi'nin elemesini kaybettiniz. Siz Avrupa Ligi'ni alalım falan. UEFA'nın yıllardır uyguladığı şey sistem. Ama bu daha da ilginç oldu. Evet. E, galiba bu, bununla da bitirebiliriz herhalde spor olayları. Evet, e, <gülüyor> cumartesi günü Keser-Bistan maçı yarısından final. Pazar günü yani mağlup olsun üçüncülük maçı. Kazanırsa da Almanya-İtalya galibiyle kadınlar da Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak voleybol milli takımı. Evet. E, büyük büyük olabilir. Evet. Çok iyi, iyi. Onu da takip edeceğiz. Bir şampiyonluk olursa belki konuşma fırsatı da bulabilirsin. Tabii. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Alp Spor Evet bu şekilde de bir çok yoğun geçmiş olan yine hem dünyada özellikle de Türkiye'de son derece hareketli geçmiş olan bir haftayı da tarama ve bir şekilde değerlendirmeye çalıştığımız bir haftayı da kapatmaya Yeni bir haber var Şırnak'ın şey Beytüşşebap'ın içerisinde Bir haberi var gayet kötü Evet çatışma çıkmış iki asker Ölmüş üç asker yaralıymış şu anda İki haberlere göre Nerede bu? Şırnak Beytüşşebap Yakınlarında ikinci mevki adlı verilen bölgede Ölen askerlerin addır var yok mı? Yok şu anda henüz yok Henüz yok Evet böyle tatsız bir son dakika haberiyle bitirmek de istemezdik ama galiba. Bunun üstüne böyle. fazla bir şey söyleyemeyiz. Söyleyecek Beşimlükün bir değil yok. yok. Les Paul ve Mary Ford'dan Mockingbird Hill adlı parçayla da bitirmek istiyoruz. Mary Ford atıladı. Colleen Iris Colleen Hatfield. Ölüm yıl dönemi. Onun 30 Eylül 1977'de Kaliforniya doğumlu ve e, oldukça genç bir yaşta vefat etmiş bir şarkıcı, e, vokalist... aynı zamanda da gitarist ve efsanevi Les Paul, Mary Ford ikilisinin yarısını oluşturuyor. Nakarikocaydı da zaten ve 1950'lerde özellikle ilk yarısında. Müthiş bir şöhrete kavuşmuşlardı her çaldıkları parça yaptıkları plakta büyük bir başarı kazanıyordu. Zaten Mary Ford'un kocası Les Paul da bir mucit olarak da hem müzisyen hem de çok yaratıcı bir mucit olarak da kendi yaptığı gitarlarla da biliniyordu. Evet, sadece 1951 yılında 6 milyon nüshar plak satmış olduklarını da ve bilgi olarak Wikipedia'dan verelim. Ve Les Paul, Mary Ford ikilisinden Mockingbird Hill'i de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. morning to the mockingbird's birds trill. tra la la -dee, dee there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on the malkin este